Maula ya salli ve selim daima abadan ala habibika khayr al kullihime Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde ve ssalatu ve selam ala men ba'de muhterem kardeşlerim Kaside-i Bürde dersimize devam ediyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının radıyallahu anhum cihadını anlatan beyitleri okuyorduk. Cihadı şerh eden beyitleri anlamaya çalışıyorduk. En son İmam Buhuri rahmetullahi aleyh ve men tekun bi rasulillahi nusratuhu in telqahul ustu fi ajamiha tejmi buyurmuştu. Kim ki onun zaferi onun yardım görmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla vesilesiyle olur. Intalqa hul ustu Eğer onunla aslan fi acamiha evinde ormanda yaşamış olduğu yerde karşılaşmış olsa tecmi Aslan bile Peygamber Aleyhisselam'ın ashabından, öğrencisinden korkar, ona teslim olur. Yani bu ümmet, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederse, hiçbir güç, hiçbir kuvvet onun önünde duramaz. İntansurullâhe yansurkûn Çünkü Peygamber Aleyhisselam'la birlikte beraber olursanız, Allah Azze ve Celle'nin davasına, Nefer oluyorsunuz. Allah ile beraber olanları Allah Azze ve Celle teyit edeceğini müjdeliyor. Eğer bir orduyu, bir milleti Allah Azze ve Celle teyit ederse, hangi güç, hangi kuvvet onun karşısında durabilir? وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ rasulillahi نُصْرَتُهُ Buradaki men şartıya, tekun onun şart, e, şartı, fiil şart yani, kânenin ismi nusratuhu, haberi ise bir Rasûlillah. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla kim yardım görürse, Allah Teala ona o kadar bir şecaat, o derece bir kuvvet ihsan eder ki, aslanlar bile onlara mukabelede bulunamazlar. Kardeşlerim, bugün itibariyle artık Ayasofya bir İslam mabedi. Öyleydi zaten. İslam mabediydi ama tutsaktı. Ayasofya'da esaret vardı. Hani birisini alırlar, mahkum ederler, dar çıkarırlar, idam edecekler. İdam etmek, onun hayatına son vermek demek. Bir camide namaz kılmayı yasakladıysanız, bir caminin minarelerinden Allahu Ekber demeyi, Ezan-ı Muhammediye okumayı yasakladıysanız, eğer bunu yaptılarsa o camiyi idam ettiler demektir. Ayasofya'yı idam ettiler. Bu milletin elinden Kur'an-ı Kerim'i alanlar, medreselerin kaplarına kanla kilit vuranlar, daracı kuranlar, onlar bu milletin elinden Ayasofya'yı aldılar. İlelebet alacaklarını zannetmişlerdi. Öyle diyorlardı. Kırklılı yıllarda göndermiş oldukları yazılarda, vilayetlere, okullara diyorlardı ki artık bundan sonra Allah'tan ve ahlaktan bahsetmek yasaktır. Ayasofya'yı o cümlede kapattılar. Ayasofya'yı müzeye çevirdiler. Kardeşlerim, bir bina nasıl müze olur? İçinde tarihi eserler varsa müze olur. Ayasofya, taş, duvar. Zahirde baktığınız zaman duvarlar var, sütunlar var. Ayasofya'nın içinde tarihi eserler. Şuradan buradan kalıntılar yoktu ki. O halde Ayasofya'ya niçin müze dediler? Ayasofya'ya müze diyerek, Ayasofya'yı dar ağacına çıkararak, aslında bu milletin dinini, imanını yargıladılar. Aslında İslamiyet'in müzelik olduğunu ilan ettiler. Kırklılığı yıllarda imana, İslam'a yapılan hücumları düşünün. Bu millet Allah-u Ekber'e hasret kalmış. Yaşlı adamlar son anlarında çocuklarına eğer sahildelerse Beni bir kayığa bindirip de Karadenize, kimselerin duymayacağı kadar açılıp götürseniz, bir müezzin de orada ezanı Muhammediye okusa Tanrı uludur, Tanrı uludur öyle diyorlardı. Ölmeden önce, son bir daha, devleti Aliye zamanında olduğu gibi Allahu Ekber'i şu kulaklarımla bir daha duysam, milletin ezanı Muhammediye hasret olduğu yıllar Ayasofya'yı dar ağacına çıkardılar. Aslında Ayasofya'yı müze yaparak bu millete bundan sonra iman adına, İslam adına, mukaddesatınız adına, örtünüz, tesettürünüz, neleriniz varsa Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti, her şey müz olmuştur. Onu ilan ettiler. Belki bir sonraki adım onu kilise yapmaktı. Yani şöyle diyorlardı. Belki dışarıdan emirler vardı. Talimatlar var. Belki de sadece dışarıdakilerden aferin alabilmek için bunu yapmışlardı. Ve'abudullah Allah Azze ve Celle gönderdiği bütün peygamberlere emir vermiş. Va ve Allah. Allah'a kul olun, Allah'a kulluğu bırakanlar, batıya kul olanlar, onlardan aferin alabilmek için ezanı ı Muhammediye'ye pranga vuranlar, Ayasofya'ya zincir vuranlar, şu kadar zaman o ulu mabedi ağlatanlar, dar saklayanlar, saklatanlar, buna sessiz kalanlar, Elhamdülillah bugün itibariyle Fatih'in evlatları Ayasofya'ya vurulan zinciri Allahu Ekber diyerek kırmıştır kardeşlerim. Kırılmıştır. Büyük bir mücadelenin, büyük bir mücahedenin nihayetinde bu olmuştur. Bütün ideologyalar tek mevsimliktir. Gelirler, yaşarlar yeryüzünü cehenneme çevirirler arkalarında bir zulüm anıtı bırakırlar öyle ayrılır giderler dünyadan Roma öyle ayrıldı İskender öyle ayrıldı bittiler tarih oldular nerede Firavun nerede Nemrut Nemrut'un ideolojisinin takipçileri var mı yok Firavun'un takipçileri var mı yok tükendiler ama İslam her fetretten, Selçuklu gibi, Osmanlı gibi cihan devletleri çıkardı. Ayasofya'yı dar ağacına çıkaranlar, İslamiyet bu topraklarda bitti diyenler, onlar bugün itibariyle nasıl bir yanılgı içinde olduklarını ya toprağın altında, ya toprağın üstünde anladılar. Kardeşlerim, hiçbir güç, hiçbir ideolog ya, İslamiyet'e 15 asırlık tarihi süreç içerisinde Pranga vuramadı Zincir vuramadı Ayasofya'nın açılması Bunu gösteriyor Roma gitti Firavun gitti Bu asrın Tağutları Zalimleri Onlar da çökecek Pekin çökecek Amerika çökecek Batı çökecek Göreceksin Nasıl sallanıyorlar Gidecekler Allah'ın inayetiyle bir daha geri dönmemek üzere gidecekler. Ama İslamiyet, alim İslam'da yeniden diriliyor. Batının bu dünyaya söyleyeceği bir sözü kalmadı. Batı benliğinde mahkum oldu. Çin yalanlarında mahkum oldu. Yeniden Arakan'dan Maribe kadar Üsküp'ten Yemen'e Doğu Türkistan'a alim İslam diriliyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençlerini görüyorsunuz. O halde kardeşlerim, Ayasofya dünyaya diyor ki: İslam'a vurulan bütün zincirler kırılacak. Müslümanlar kaybettikleri bütün mevzileri yeniden alacak. Olacak, olacak Allah'ın inayetiyle. O halde Fatih'in evladı, Salahaddin Eyyubi'nin evladı ayağa kalk. O fetih iradesini kuşan. Hadi bir daha, bir daha dünyaya gösterelim. Amerika'daki mazlumlara da gösterelim. Vatikanın arka sokaklarında iffeti çiğnenen kadınlara da gösterelim. İnsanlığı, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin kurtaracağını yeniden dünyaya Allah Azze ve Celle eğer ayağa kalkarsan bu defa senin elinle gösterecek. Şu kadar zaman önce İstanbul'u fethederek Sultan Fatih'in eliyle Ulubatlı Hasan'ın eliyle Akşemseddin'in duasıyla gösteren Allah Azze ve Celle bu defa bu asırda bu çağda İslamiyet'in bütün yürekleri kurtarmaya talip olduğunu Rabbim senin elinle gösterecek buna hazır ol Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması bunu gösteriyor Kardeşlerim Ayasofya Sultan Fatih'ten önce de İslam'ındı. Sonrasında da İslam'ın sonra müzelik yıllarında 86 yıl Ayasofya'nın bir gurbeti vardı. Ayasofya'yı gurbete mahkum ettiler. Dar ağacına çıkardılar. Karşıda Sultan Ahmet'te ezanlar okununca kim bilir ne kadar o duvarlar gözyaşı dökmüştür. O duvarlarda bir mana var. O duvarlarda bir ruh var şerefeler Sultan Ahmed'in şerefelerine bakmıştır. Kim bilir ne kadar ey Fatih'in çocukları sizde Fatih'in şecaatinden imanından bir pay kalmadı mı ki Sultan e ezanlar okunurken gidiyorsunuz beni bu halde bırakıyorsunuz. İnne ma ya'muru <gülüyor> mesacidellahi men amene billah. Allah'a iman edenler onlar mabetleri içinde saf saf olarak imar ederler. Neredesiniz Müslümanlar diye. Ayasofya 86 yıl sana baktı, babana baktı, bana baktı, bizden öncekilere baktı. Ne zaman geleceksiniz? Allah'ın inayetiyle, Ayasofya'yla, fethin sembolüyle bu millet arasındaki engeller kaldırılmıştır. Allah'a hamd etme makamındayız. Kardeşlerim, Ayasofya bir işgal değildir. Ayasofya istila değildir. Ayasofya bu ümmetin öz malıdır. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de, Hendek muharebesinde kuşatıldığı zaman taş var, taşı yaramıyorlar, ilerleyemiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Allah Resulü aleyhisselam alıyor küngü vuruyor. Üç defada parçalıyor. Her defasında ateş çıkıyor. Resulullah aleyhisselam Allahu Ekber U'titu mefatiha الشam Allahu Ekber buyuruyor. Bana Doğu Roma'nın anahtarları verildi. Doğu Roma'nın başkenti İstanbul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orayı müjdeliyor. Bir kuşatma anı Medine'de Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın evlerine gidemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İran'ı, Yemen'i, Doğu Roma'yı müjdeliyor. Başkenti İstanbul, o da müjdenin içinde. Münafıklar diyorlar ki Muhammed'in ashabı korkudan evlerine gidemiyor. Ama onlara nelerden bahsediyor? Doğu Roma sizin olacak. İran sizin olacak. Bunlar hayal dediler. Kardeşlerim, asabı ı kiram radıyallahu anhum. Onlar Doğu Roma'nın kanatlarını kırdılar. Onlar İran'ı fethettiler. Ama hep onların içinde İstanbul var. Çünkü Hristiyanlığın o gün itibariyle iki merkezi var. Bir tanesi Doğu Roma. Diğeri Vatikan. Gelecekler, alacaklar. İslam'ın olacak. İslam. Nasıl gün... Ağrınca geceyi ne kadar İslam gelmiştir Hristiyanlığı Yahudiliği bütün dilleri nesk etti. Allah'ın son dini geldi O halde onun merkezine bu din bu dava taşınmalı oradaki insanlar heykellerden putlardan kurtarılmalı Onlar sadece Allah'a zevecelle kul olmalı ona kulluğa davet edilmeli. Onun için Ebu Ayyubel Ensari radıyallahu anh onun da içinde olduğu Abdullah bin Ömerlerin, Abdullah bin Abbasların radıyallahu anhüm sahabeden çoklarının içinde olduğu ordu İstanbul önlerine kadar gelir. Ebu Ayyubel Ensari hazretleri orada kalır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın müjdesiydi. Sultan Fatihe nail olur. Onun için sadece şu kadar binler, on binlerce yer fethedilmiştir. Bütün 1500 yıllık İslam tarihi içerisinde sadece Sultan Fatih'e Fatih denir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Le tutahanna'l Konstantinye fe len'amal emiru amiruha ve mutlaka muhakkak İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan, ne güzel bir kumandan. Onu fetheden asker, ne güzel bir asker. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o orduyu övüyor. O kumandanı övüyor. Fethedilecek buyuruyor. Fatih o kökten geliyor. Fetih, Fatih. Onun için İslam tarihinde sadece Sultan Muhammed Han hazretlerine Fatih deniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle o irtibat kurulsun diye, kardeşlerim İslam kuşatılmış Venedik'te Venedikliler şunlar bunlar onların saldırıları var Endülüs'te bir kuşatma var Şah İsmail'in Anadolu'da bir kuşatması var şunların bunların kuşatmaları var Haçlıların kuşatması var. Böyle bir kuşatmanın içinde bütün korkulara meydan okuyan bir adam var. Nasıl Peygamber Aleyhisselatu vesselam Medine'de, Hendek'teki kuşatmada İstanbul'u müjdeliyorsa Sultan Fatih, Muhammed Han hazretleri ümmetin, alim İslam'ın derin, kesafetli bir kuşatmaya mahkum olduğu an, zamanda İstanbul'u fethederek o kuşatmayı yarmıştır. Allah'ın inayetiyle bu ümmet, Müslümanlar yeniden Sultan Fatih gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dinine, davasına, ahlakına, getirdiklerine, bildirdiklerine, duyurduklarına iman ederlerse Sultan Fatih bütün tehditlere rağmen İstanbul'u fethedip Ayasofya'yı İslam muhabbeti yaparak, korkulara meydan okuduysa, bütün kuşatmaları yardıysa, Müslümanlar yeniden Fatih'in iradelerini kuşanmaları durumunda, kuşatmaları yaracaklar. Yakın bir zamanda, 24 Temmuz'da, Ayasofya'da, mihrabında, nasıl Allahu Ekber diyeceksek, Kudüs'te, Tel Aviv'de de bu ümmet Allahu Ekber diyecektir Allah'ın inayetiyle. Olacak. Neleri yardık biz? Hangi kuşatmaları geçtik? İntensurullah eynsurkum. O günleri düşünün. Ayasofya'nın müze yapıldığı yıllar. Daha neler yaptılar ve neler yapacaklardı? O gün kim hayal ederdi? Ayasofya şu tarih açılacak diye Müslümanlar mukaddesat adına her şeylerini kaybediyorlar, sadece ağlıyorlardı. Ağlamaları bile yasaktı. O günlerden Allah Azze bizi bu günlere taşıdı. Bunun için uğraşan, cehdeden alimlere, ariflere, mücahitlere ve nihayet Ayasofya açma iradesini gösterenlere, Allah Azze ve Celle ölenlere rahmet eylesin. Kalanlardan razı olsun. Bizlere hep Ayasofya gibi hayata bakmayı, bakacak iradeyi kuşanmayı ihsan eylesin. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi Ayasofya. Sonra Ayasofya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden onun müjdesinden önce de İslam'ındı. Neden? Çünkü Ayasofya'yı Hristiyanlar yapmışlardı. Allah Azze ve Celle Hz. İsa Aleyhisselam'ı neden gönderdi? İnsanlar Allah'a kul olsun diye. Fakat İsa Aleyhisselam'a sonradan ihanet ettiler. İsa Aleyhisselam'dan hemen sonra yolunu kirlettiler. Mabetleri yaptılar o mabetlerde namaz kılacaklardı. Fakat o mabetlerde Allah'a isyan ettiler. Allah Azze ve Celle Meryem Suresi'nin 31. ayetinde: "Ve cealeni mübareken eynema kuntu ve o'sani bis salati ve'z zekati ma dumtu hayya." Buyuruyor ki Hazreti İsa Aleyhisselam: "O cealeni mübareken eynema kuntu. Nerede olursam olayım Allah Azze ve celle beni mübarek kıldı. Ve awsani bis salati ve zekati madumtu hayya. Hayatta olduğum müddetçe bana namazı emretti. Bana zekatı emretti. Fakat Hazreti İsa aleyhisselam'dan sonra gelenler. Fa khalefe min ba'dihim halfun adau'us salate vettabau şehavat. Namazı bozdular. Namaz zayi ettiler. Namazın içini boşalttı onlar namazı şekle dönüştürdüler namazı bir ayine dönüştürdüler Kardeşlerim esasında Hristiyanlar bir mabedi niçin yaparlar? Orada Allah'a ibadet edeceklerdi Hz. İsa Aleyhisselam وَاَوْسَانِ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاتِ مَا دُمْتُ حَيَّا Allah Azze ve Celle kendisine namazı emretti kendisine zekate emretti ama sonra o adamlar Hazreti İsa Aleyhisselam'a onun yoluna ihanet ettiler. Namaza ihanet ettiler. Bu halleriyle kafir oldular. Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 72. ayetinde buyuruyor ki لَكَدْ كَفَرَ kalu قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بُنُ Mesih Laqad kafarallazina kalu innallaha al-mesih ibnu meryem Meryem'in oğlu İsa Allah'tır diyenler Mesih Allah'tır diyenler Allah'ın kendisidir diyenler kafir oldular. Kalu innallaha huvel mesih mesih ibnu meryem Allah'tır. Innallaha Allah mesih'tir dediler. Onlar bu halleriyle kafir oldular. Halbuki İsa Aleyhisselam Vakalel Meihhu ya beni İsrail lamudullahe Rabbi ve Rabbikum Vakalel Meihhu ya beni İsrail diyorduk ki, Ey beni İsrail Ouddullaha Rabbi ve Rabbikum Benim Allah'ıma Benim rabbime sizin rabbinize iman edin Ona kul olun, ona ibadet edin. Fakat onlar ihanet ettiler. Lakin kafir allediine, "Kalu, inna Allahu al-Masihihu Meryem." sonraki ayet. Lakin kafir allediine, "Kalu, inna Allahu. 3-3. Yani onlar Allah üçten biridir, 3 üç unsurdan biridir dediler. 3 tane ilah kabul ettiler. Lakin kafir allediine, "Kalu, inna Allahu. 3-3. Halbuki. Hazreti İsa aleyhisselam sadece Allah'ın peygamberiydi Kardeşlerim, Hazreti İsa aleyhisselam ve awsani bis salati ve zekati madumtu hayya. Allah bana namazı emretti diyor. Fakat namaza ihanet ettiler. İsa aleyhisselam onları sadece Allah'a kulluğa davet ettiler. Onlar üç ilah var dediler. Hazreti İsa'ya da ilah dediler kafir oldular. Yani o mabetler aslında niçin olmalıydı? Allah'a ibadet etmek için yapılmalıydı. Ama mabede ihanet ettiler, İsa aleyhisselama ihanet ettiler. Şu kadar zaman sonra Sultan Fatih İstanbul'a girerek Ayasofya'yı asıl gayesine, yapılış gayesine döndürdü. Artık bundan sonra burada ayinler olmayacak, burada putlara, heykellere tapılmayacak. Hz. İsa aleyhisselam hangi Allah'a secde ediyorsa burada o Allah'a secde edilecek. Onun için Ayasofya'nın cami olması işgal değil. Hz. İsa aleyhisselam hangi hakikate davet ettiyse Ayasofya'yı o hakikat için yeniden Allah'a açmaktır. Keise'nin çan sesiyle kapatmış olduğu yolu Sultan Fatih yeniden Allah azze ve celle'ye kurtuluşa selameti açmıştır. Kardeşlerim Kabe-i Muazzama'yı Hz. İbrahim aleyhisselam yapar sonra Allah azze ve celle'ye dua eder. Oğlu İsmail'i alır aleyhisselam, Hazreti Hacer annemizle Mekke'yi mükerremeye götürür. bir vadin gayri zîzer'in inde veytikel muharram. Bırakır. Ekinin, suyun, hiçbir şeyin olmadığı o vadiye bırakır. Geri döner. Şu kadar zaman sonra gider. Orada kabe Muazzama'yı yapar. kabe Muazzama bitince Rabbena tekabbel minna. Bizden bunu kabul eyle ya Rabbi. Müslüman bir ameli yapınca şımarmaz, oraya tabela asmaz, ben yaptım işte gör falan filan demez. Ya Rabbi ben bunu yaptım. Ama sadece senin rızan için yaptığıma dair, bunu böyle bir amel kabul eyle diye Allah azze ve celle iltica eder. Hani namaz kılıyorsun, kıldıktan sonra içinde bir korku var. Acaba Allah azze ve celle bu namazı kabul buyurdu mu? Zekat veriyorsun ama içinde bir korku var. Acaba verirken bende riya var mı? Bende mağruriyet var mı? Gurur var mı? Birileri alkışlasınlar diye mi verdim? Yoksa sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olayım diye mi verdim? Müslüman içinde yüreğinde hep bu endişeleri, hep bu korkuları taşır kardeşlerim. Hz. İbrahim Aleyhisselam da Kabe-i Muazzama'yı yapar. Sonra Rabbena تَقَبَّلْ minna, Ya Rabbi bizden bunu aşkla ve ecle, ihlasla kabul eyle de. Ardından da 128. ayet kelimede رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَتَا لَكَ Rabbena وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ Allah'ım beni oğlum İsmail'i Kabe-i Muazzama'yı yapan bu iki kulunu bütün varlığıyla hücrelerine varıncaya, zerrelerine varıncaya kadar sana teslim olan iki kul yap Ya Rabbi. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَ مُسْلِمَتَ اللّٰكُ Ardımızdan da bu davaya, Kabe-i Muazzama'ya sadakati olan temsilciler, halifeler, zürriyetimizden bize sahip çıkan evlatlar gönder diye Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası var. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra asırlar geçer. Kabe-i Muazzama'nın etrafını putlarla doldururlar, çevirirler. Peygamber ve Vesselam'ın orada namaz kılmasına müsaade etmezler. Kabe-i Muazzama, Allah'a insanlar kul olsunlar. Kabe mananın maddeye tecelli remzi. İnne evvel beytin vud'a'lil nasi, lel-lezi bi-bekkete mubârake ve lil İlk yapılan yer orası, orası bize o ilk bina. Biz burada, bu dünyada evler, hanlar, hanumanlar yapabiliriz. Ama bütün hanlar, hanumanlar bahane. Asıl biz bu dünyaya mabetler yapmaya, insanları Allah Allah'a kulluğa çağırmaya, buna memuruz. Biz bunun için geldik. Fakat Kabe'nin etrafını putlarla çevirdiler. Müsaade etmiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam namaz bile kılamıyor, işkence ediyorlar, geliyorlar, Efendimiz Aleyhisselam'ın ridasını alıyorlar, boyuna doluyorlar, sırtına işkembeler atıyorlar. Hz. Ömer Radıyallahu anh iman edene kadar Abdullah bin Mesud diyor ki Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyordu. 39 Hamza, 40 Ömer oldu. Ömer olunca Ömer Resulü Aleyhisselam'a فَفِيمَ iktifa, Neden saklanıyoruz ya Resulallah? İslam, Allah'ın dini değil mi? O halde çıkalım Kabe'nin avlusuna. 20 kişinin başında Hamza, diğer 20 kişinin başında Ömer radıyallahu Efendimiz Aleyhisselam ortada Kabe-i yürüyor. Çocuklara Hamza olmayı öğreteceksiniz. Ömer olmayı öğretecek babalar, anneler. Gerektiği zaman kabe Muazzama için, iman için, İslam için, hilaliyle, yıldızıyla, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah Ramze'den o bayrak için Resulullah Aleyhisselam'ı, İslam onun hakikatini anlatır. Onun için her şeyini, canını feda edebilecek. Efendimiz Aleyhisselam onlarla kabe muazamaya Muazzama'ya gelir, orada namaz kılar. Ama putlar yine orada. Şu kadar zaman sonra hicret eder, aradan sekiz yıl geçer, Efendimiz Aleyhisselam, Fetih ordusuyla dört bir koldan Mekke-i Mükereme'ye girer. Kabe-i içinde ne kadar resimler varsa sildirir. Heykeller şunlar bunlar varsa indirir dışarıya çıkarır. Kabe etrafında dolaşırken elinde asa ile dokunur. وَقُلْ جَاءَ ve وَزَحَقَ الْبَاطِلِ Hak geldi batıl zail oldu ayetini okur. Putlar kırılır ama önce putlara dair sevgiyi Peygamber aleyhissalatu vesselam yüreklerden çıkarır sonra Kabe'nin etrafında ne kadar put varsa hepsi yıkılır Allah Resulü aleyhisselam 8 yıl sonra hicretten 8 yıl sonra Mekke'yi mükerremeye döner putları kırar Kabe'yi temizler yeniden Kabe Allah Azze ve Celle'ye açılır Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı yapan Rabbena diye yalvaran Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bereketiydi. Sultan Fatih 21 yaşında İstanbul'u fetheder Ayasofya mananın batıla galibiyetinin remzidir. Orayı cami yaparak şunu söyler Doğu Roma'nın en büyük mabedi burasıydı ben burayı Camiye çevirerek, şunu söylüyorum, İslam küfre galip olmuştur, İslamiyet Hristiyanlığı nesketmiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam, nasıl bundan sonra Hristiyan olarak ölenler, kafir olarak ölürler, bunu söylediler. İslamiyet gelince, Hristiyanlığın hükmü nasıl ortadan kalktıysa, İstanbul'u fethedip, diğer kiliselerinden çoğuna dokunmadım, Çoğunu bıraktım, ama en büyüğünü camiye çevirerek şunu söylüyorum, Ey Hristiyanlar, kula kula olmayın, heykellerin önünde eğilmeyin. Onların gözünü açmak, güneşin geldiğini, sabah olduğunu gösterebilmek için, Ayasofya'yı, bu en büyük kiliseyi camiye çevirerek, İslam geldi, hak geldi, batıl zahil oldu, onu gösteriyorum, onu ilan ediyorum. Ama ondan şu kadar zaman sonra Ayasofya'yı müzeye çevirdiler. 86 yıl Ayasofya ağladı, duvarları ağladı, mihrabı ağladı, minberi ağladı, kürsü ağladı, minareler ağladı, şerefeler ağladı. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası var. Ya Rabbi, neslimden Kabe-i Muazzama'ya sahip çıkanlar gelsin. Ondan asırlar sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelip Hazreti İbrahim'in duasının bir tecellisi olarak nasıl Kabe-i Muazzama'nın etrafındaki bütün putları hak ile yeksan ettiyse Sultan Fatih'in duasının bir bereketi olarak Allah'ın inayetiyle bu millet Sultan Fatih'e layık olduğunu bugün itibariyle göstermiş Ayasofya'nın zincirleri kırılmış Artık Ayasofya'nın minarelerinden Ezanı Muhammediyemiz Allahu Ekber Yeniden okunmaya başlamıştır Allah'ın inayetiyle. Nasıl Mekke-i Mükerreme'nin Hz. Muhammed Aleyhisselam tarafından Fethi Muazzam bir hadise ise Ayasofya'nın Yeniden cami olması Elbette onun gibi değil ama o manaya bağlı büyük bir hadisedir kardeşlerim. Zincirler kırılmış, putlar devrilmiştir. İslamiyet وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ batıl. <الْبَاطل> Hak geldi, batı zayir oldu. Ayasofya, Sultan Fatih'in Konstantiniyye'yi, İslam bola çevirdiğine dair o şehre asmış olduğu bir tabeladır. Ayasofya bu şehir artık İslam şehridir. Onun tabelasıdır. Çok şehirleri kaybettik. Rumeli gitti, Üsküp gitti, Bosna gitti, Kosova gitti. Hala orada kardeşlerimiz var ama oralarda ahkam İslamiye tatbik edilmiyor. Osmanlı'dan sonra burada da, orada da çok hakikati kaybettik. Milyonlarca Müslümanı katlettiler, öldürdüler. İstanbul'u da işgal ettiler. Ama ecdadımız İstanbul'a öyle mühürler vurdular ki her tepesinde camiler, medreseler dediler ki eğer biz bunları yıkarsak o zaman bu şehir İstanbul, İstanbul olmaktan çıkacak. İstanbul'u biz İslam'dan soyutlayamayız dediler. Ancak Ayasofya'yı onun kalbini durduralım dediler. Ayasofya'ya İslamiyet'in kalbine hücum ettiler. İstanbul'un kalbine hücum ettiler. Bir adam düşünün. Sabah kalkıyor kulaklarını, gözlerini Sair azalarını kaybetmiş ama bu adam hala kemiklerim var diye seviniyor. Bu adamın sevinmesi nasıl manasızsa Ayasofya bizim Hakk'a haykıran dilimizdir. İslam küfre galiptir diye Ayasofya'nın minareleri bunu haykırır. Ayasofya'nın minareleri, Ayasofya'nın kubbesi zafer kürsüsüdür. İslam dönecek. İslam yeniden dünyaya hakim olacak. Bunu haykırır, bunu ilan eder. Ayasofya bizim lisanımızdı. Lisanımıza mühür vurdular. Elhamdülillah. Seviniyorduk ama sevinmemiz manasızdı. Elhamdülillah. Bugün lisanımız çözülmüştür. Lisanımız La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyor kardeşlerim. Ayasofya'ya ecdadımız öyle büyük bir mana yükledi ki Rumeli'de hangi şehir fethedilirse en büyük kiliseyi cami yaptılar. İslam küfre galiptir. İslamiyet Hristiyanlığı nesk etmiştir. Orada yaşayanlara bunu gösterebilmek için ve oradaki en büyük kilise camiye çevrilince Adına Ayasofya dediler. Neden Ayasofya dediler? İstanbul'la manayı kurabilmek için. İstanbul halkasına Rumeli'yi bağlayabilmek için. Çünkü Peygamber aleyhisselam لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْطَانْتِنِيَّتُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ Mutlaka İstanbul Konstantiniyye Feth edilecek buyurmuştu. Fethin sembolü Ayasofya'dır. Dolayısıyla fethettikleri her şehirdeki kiliseyi, büyük kiliseyi camiye çevirerek İstanbul'a bütün fetihleri bağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesinin bir tecellisi dediler. Ayasofya açılınca Allah'ın inayetiyle o bir muştudur, o bir müjdedir Rumeli'de. Yıkılan, yakılan, kiliseye çevrilen bütün Ayasofya'larımız da açılacaktır. İslamiyet kaybettiği bütün mevzileri Endülüs hariç almıştır. Alacaktır Allah'ın inayetiyle. Hiçbir güç bunun önünde şimdiye kadar duramadı kardeşlerim duramayacak. Ayasofya'da nasıl fetih hutbeleri okuduysak, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Ayasofya'daki ilk hutbede bu ayet okunmuştur. Kafirlerin yolu da soyu da kesilmiştir. Salahaddin Eyyubi 87 yıl sonra Kudüs'ü fethedince domuz ahrına çevrilen Mescid-i Aksa temizlenmiş, haç indirilmiş Cuma günü Salahaddin Eyyub-i mescid Aksa'ya girmiş Cuma namazı kılacak i̇bn Kesir Kesir elbidaye ve nihayesinde anlatıyor İmam minbere çıkıyor bu ayeti okuyor فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ Rabbi الْعَالَم۪ينَ O halde Ayasofya'da Cuma günü ilk hutbede bu ayet okunmalı bu ayetle dünyaya şu söylenmeli فَقُطْ يَعْدَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmedenler insana zulmedenler Allah'ın dinine zulmedenler Peygamber aleyhisselamın yoluna zulmedenler Asya'yı, Afrika'yı cehenneme çevirenler Doğu Türkistan'da Müslüman kadınların evlerine kafirleri koyanlar Arakan'ı yakanlar, yıkanlar, Kudüs'ü, Filistin'i işgal edenler unutmayın فَقُطِ عَدَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذ۪ينَ ظَلَمُ Zalimlerin, kafirlerin, Allah'a, Resulüne düşman olanların sonu felakettir, sonu helakettir onlar şimdiye kadar nasıl epter olduysa bundan sonra epter olacak. Allah'a hamdolsun. Hamdolsun. Ayasofya'nın düşmanları epter olmuştur. Onların yolu, onların soyu kesilmiştir. Elhamdülillahi rabbil <gülüyor> alemin. Allah'ın inayetiyle neten yahular onların yolundan gidenler onların soyundan gelenler bakacaklar, görecekler bütün dünya ajansları geçecekler Ayasofya'nın minberinden bu ayeti bu ümmet okuduğu gibi okuyacağı gibi Mescid-i Aksa'nın minberinden yeniden فَقُودِ da الْقَوْمِ اللَّذ۪ينَ ظَالَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ Amerika'nın Avrupa'nın Alem-i İslam'ın bağrına kurmuş olduğu İsrail adındaki karakol yok olmuştur. Devlet değil, Batı'nın Alem-i İslam'ın bağrına kurduğu bir karakoldur. Müslümanlar ayağa kalktılar. Onu yok ettiler. Mescid-i Aksa'nın minberinde bu ayet okunuyor. Kur'an-ı Kerim bize bunlar müjdeliyor kardeşlerim. Elhamdülillah daha ne müjdeler var! Allah'ın dinine Sultan Fatih gibi dönersek, ittiba edersek Ayasofya'yı açtığımız gibi Ayasofya ile beraber imanımıza, hakikatimize vurulan bütün zincirleri kırmaya, bütün mühürlerin hükümsüz olduğunu ilan etmeye Allah Azze ve Celle bu mazlum ümmeti yeniden muvaffak kılacaktır. Kardeşlerim, İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh diyor ya, وَمَنْ tekun bir rasulillahi مُسْرَتُهُ Kimin zaferi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba vesilesiyle olursa Efendimizin bereketini oluyor. Sultan Fatih İstanbul fethediyor. Ama hakikatte ve İstanbul'un komandanı Akşemseddin Hazretleri ama onların önünde Allah Resulü Aleyhisselam'ın ruhaniyeti var. Evliya, meşai dervişler onlar 29 Mayıs'a kadar orada ellerini kaldırdılar. Resulullah Aleyhisselam hürmetine ya Rabbi bu surları önümüzde hak ile yeksane İslam bayrağıyla yürüyelim. İslam İstanbul yapalım öyle mühürler vuralım ki İstanbul'a artık bundan sonra İstanbul'u İslam'dan almaya kimse cesaret edemesin. Bugün Ayasofya'nın çevresinde ecdadımızın İstanbul'u fethederken surlara tırmandığı yerlerde kim bilir ne kadar meyhane var. Oralarda zavallı, aldatılmış insanlar, Allah'a asiler o haldeler. Onlar da kurtulacaklar. Onların yüreklerine de İslam değecek. Bu millet bağrından Akşemseddin gibi alimler, arifler, Molla Gürani, Molla Hüsev gibi etiket adamları değil, marka adamları değil, Dün diyalog peşinde koşanlar, bugün başka tarafı alkışlayanlar, öyle marka adamlarıyla, marka hocalarıyla değil, dün diyalog metinlerini imzalayanlar, bugün o tarafı lanetleyen, ucuz adamlarla değil, Molla Güraniler, Molla Hüsevler, Akşemseddinler, Akbabalar, Semerkant'tan, Bukhara'dan, Türkistan'dan kalkıp feth'e gelen veliler, dervişler, onlar Suriye'den, Irak'tan, Müslümanlar yollara düşmüşler. Fetih kuşatmayı duyunca İstanbul önlerine gelmişler. Allah'ın inayetiyle o fetih tahakkuk etmiştir. İnşallah daha çok fetihler olacak. Küfrün izmi hilaline, İslam güneşinin doğuşuna doğru gidiyoruz. Müslüman gençler önlerinde çok güzel günler olacak. İstanbul'un bedeli ödenmiştir. Alemi İslam'da da bedel ödüyoruz. Allah'ın inayetiyle bu bedellerin sonunda büyük bir sabah var. O sabah hazırlanın. İşte Resulullah aleyhisselama ittiba edenlerin önünde Hiçbir güç duramaz İmam Bu Siiri rahmetullahi alayhi ona işaret ediyor kardeşlerim Ayasofya'da bu hakikati bize müjdeler Allah Teala'ya tekrar tekrar hamd ediyoruz hamd etme makamındayız şükretme makamındayız erhamdülillah ya Rabbi Ayasofya'nın beratine nasıl bu imza atıldıysa bundan sonra da bu imzanın sahibini hep bu tür hakikatlere muvaffak eyle diye dua ediyoruz kardeşlerim. وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِيِّنْ غَيْرَ مُنْ تَصِرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوِّنْ غَيْرِ مُنْ قَسِمِي لَنْ حَرْفُ diyor ki elbette muhakkak sen hiçbir veli göremezsin ki buradaki veli Allah'a iman eden kişi anlamında gayri muntasirin de olur, gayra da olur çünkü sıfattır eğer min veliyyin o da tera'nın mef'ulüdür mahalle mensuptur mahalle esası alırsak o zaman gayra olur veliyyin onun lafzını alırsak o zaman gayrı olur talebe kardeşlerim var diye söylüyorum iratla alakalı bu meseleleri hem yani diyor ki Allah'a iman eden, Peygamber Aleyhisselam'a iman eden ama sözde bir iman değil. O imanın yanında ameli salih var. Sultan Fatih gibi hem inanıyor hem yaşıyor. 21 yaşında geliyor, toprağın üzerinde yatıyor, İstanbul'u kuşatıyor. Ben taşa toprağa sevdalı değilim. Ben burayı İslam bol yapmaya aşığım. Ya bu şehir beni, ya ben bu şehri alırım. Diyen Sultan Fatih. Gemiler Halic'e girerken Haçlı gemileri Süleyman Paşa'ya ya o gemileri al gel ya da öl de gel diye emir veren, atını denize süren o Sultan Fatih. O cesaret, o şecaat anıtı, bütün şerefini Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamdan alan Allah'ın o şerefli kulu, büyük ceddemiz Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, duası ve bedduası ne kadar tesirliymiş ki, o bedduadan dolayı Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinden itibaren başımız bir taştan diğerine vuruyordu, bir beladan diğerine savruluyordu. Duası ne kadar tesirliymiş ki İslam bitti Ayasofya müze oldu dediler ama onu müze yapanlar müzelik oldu 86 yıl sonra Ayasofya'nın minarelerinden yeniden azan Muhammed'i okunuyor Wallantara <gülüyor> min waliyin gaira montasiri Allah'a iman eden Rasulullah Aleyhisselam'a iman eden hiçbir Müslümanı Allah dostunu yardımsız bulamasın, göremeşsin. Mutlaka Allah ona yardım eder. Sultan Fatih ettiği gibi. Allah yardım ederse azze ve celle hangi güç, hangi ordu onun karşısında durabilir? O halde İmam Buhayri rahmetullahi aleyh bize diyor ki Müslümanlar tarihe bakın. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazretine bakın. Ebu Bekir'i kim bilirdi? Ebu Kahafe'nin oğluydu. Hazreti Ömer'i kim tanırdı? Hattab'ın oğluydu, deve çomanıydı. Ama sonra Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber aleyhisselama ittiba etti, iman etti. Ona emirul müminin dediler. Müslümanların emiri dediler Ömer radıyallahu anh efendimize. Mısır'ı fetheder Ömer radıyallahu anh. Deve çobanıydı önceden, bir gün minbere çıkar devlet başkanı der ki Ömer sen kendini ne zannediyorsun? Mısır'ın, İran'ın, Anadolu'nun önemli bir bölümünün, Suriye'nin, Irak'ın, Filistin'in Şimdi üzerinde şu kadar devlet olan O gün itibariyle Ciha'nın en büyük devletinin başkanısın Kendin ne zannediyorsun? Ömer, sen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı tanımadan önce baban Hattab'ın develerini güden bir çobandın Ömer der. Kardeşlerim İslam bir yüreğe deyince o yürek Allah'a o yürek Hz. Muhammed Aleyhisselam'a dost olunca Hattab'ın oğlu Emirul Muminin olur. Allah ona öyle bir şeref verir ki Mısır'ın İranın Anadolu'nun önemli bir bölümünün, Irak'ın, Suriye'nin, Azerbaycan'ın, Horosan'ın önemli bir bölümünün Fatih olur. Ömer radıyallahu anfaa Efendimiz İslam alır. Sen iman et. Ömer gibi inan. Sultan Fatih gibi inan. Kaysız şarsız. Ama bir tarafta ehl-i dünya olsun. Onlar tepinsinler orada. Onları da alkışlayayım. Öte tarafta Ayasofya'da da namaz kılayım. Olmaz. Bir sadırda iki yürek olmaz. Bir cihette iki kıble olmaz. Ya Allah'a ya şeytanın karargahına yönelir insanlar. O halde şimdi muhasebe vaktidir. Muhasebemizi yapalım. Niçin Allah Teala Sultan Fatih ihsan ettiklerini o zor zamanda ona lütfettiklerini bize ihsan etmiyor. O muhasebe yapar ise Fatih'in durduğu yere gelecek o zaman Allah Azze ve Celle bizim önümüzde aşılmaz zannettiğimiz surları da aşmaya bizi muvaffak kılacak. وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِيِّنْ غَيْرَ اَوْ غَيْرِ yani bihi bi rasulillah. Resulullah Aleyhisselam'la beraber olursa bir mümin, bir veli o asla yardımsız olmaz. Görürsün. Yani onu yardımsız göremezsin. Mutlaka Allah Teala onu teyit eder. Wala min aduwwin. Hiçbir düşman da göremezsin ki la harfi nefi burada. Wala min aduwwin. Efendim o min veliyin oraya atıftır gayri munkasimi belli kırılmamış ona düşman olan da hiç kimse göremesin. Yani diyor ki İmam büsselam rahmetullahi aleyh, Müslümanlar sahabe kiram gibi Allah'a ve Resulüne dost olursa onların düşmanlarının belleri mutlaka kırılır. Kırılmadı mı kardeşlerim Hatta bu diyor Ömer radıyallahu anh, deve çobanıydım. Peki İmparatorlukların belini, onun ordusunun önünde kırmadı mı onların belini kırmadı mı? Sultan Fatih'in önünde küfrün belini kırmadı mı Allah Azze ve Celle? Yavuz'un önünde Allah'a, sahabeye düşman olan Şah İsmail'in belini kırmadı mı Allah Azze ve Celle? Kırmadı mı mecusilerin belini kırmadı mı Allah Azze ve Celle? O halde sen bütün varlığınla Allah'a dost olursan Sahabe gibi Fatih gibi Yavuz gibi Selahaddin Eyyubi gibi dost olursan Allah düşmanlarının belleri mutlaka kırılacak وَلَا مِنْ عَدُوِّنْ غَيْرِمُنْ قَسِمِي اَوْ غَيْرَمُنْ قَسِمِي Kardeşlerim peki küfrün beli kırılınca ne olur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicaz yarımadasında küfrün belini kırar. Sonra 137. beytte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o bütün 23 yıllık risalet hayatında yaptığını sanki şurada özetliyor. Diyor ki أهلّى أمتهو Fi herzi milletihi, keellesi, halle mal eşbeli, fi, ajmi Ahelle ummetehu, enzelle ummetehu. Rasulullah aleyhisselam ümmetini indirdi. Nereye indirdi? Sallallahu aleyhi ve sellem, Fi herzi milletihi. Yani o İslam'ın kaleini indirdi onları. İslam bir kaledir, Peygamber Aleyhisselam, 23 yılda bir kale inşa etti. Ümmetini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kalenin içine aldı. Ehallenin failinden hal. O ehallenin faili zamir, müstetir bir zamirdi. i̇stihar caizdi. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ehalle kelleysi bir aslan gibi indirdi Peygamber aleyhisselam. Peki o aslan nedir o aslanın hali? Halle mal اَشْبَال eşbal. eşbal kardeşlerim şibil kelimesinin çoğulu aslanın yavrusu demek yani aslan yavrularıyla fi ecemi nasıl yuvasına evine inerse peygamber aleyhisselam da ashabını, ümmetini, mazlumları, mağdurları aldı öl onları İslam kalesi içine yerleştirdi kardeşlerim Aslan evinde yavruları yanında aslanın evine tilki gidip yavrusu küçükse ona başka hayvanlar gidip musallat olabilir mi? Aslan oradayken o eve girmeye cesaret edebilirler mi? Yani diyor ki İmam Buziri rahmetullahi aleyh, aslan nasıl yavrularını evinde topladı? Onları orada muhafaza aldıysa Peygamber aleyhisselam da, bir kale inşa etti İslam kalesi. O kalenin içine kadınları, o kalenin içine delikanlıları aldı. Eğer o kalenin içinde kalırsak kimseler İslamımıza, imanımıza tecavüz edemeyecekler. Kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınları o kalenin içine aldı. Tesettür kalesinin Mahremiyet kalesinin içine aldı İslam'ın kadınlarını. Onlara Kur'an-ı Hakim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri şahsında. Ya Nisa ennebiyyi, lestunneke ahadim nisa. Siz sıradan kadınlar gibi değilsiniz. Siz Batı'nın, siz New York'un, siz şu şehrin kadınları gibi değilsiniz. Ey Doğu Türkistan'dan hicret etmek zorunda kalan, imanından dolayı hicret eden kardeşim, bacım. Sen Pekin'deki Maon'un çocukları gibi değilsin. Sen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın manevi evladısın. Sen İslam'ın, dinimizin, iffet kalesinin içindesin. Tesettür kalesi içindesin, mahremiyet kalesi içindesin. Rabbim annelerimizin şahsında sana diyor ki, sen sıradan bir kadın değilsin. Sen o sıradan kadınlar gibi podyumlarda, ekranlarda, sokaklarda, sahillerde üzerinde şu kıyafetler, bu kıyafetler o halde oralara gidip arz endam edemezsin. Sen halini Allah'a arz eden İslam'ın kızısın. Peygamber aleyhisselam 23 yıl ne bedeller ödedi bir kare inşa etti. Tesettür mahremiyet dedi, seni o kalenin içine davet etti. Şimdi ekranlardan iffetsizler, ahlaksızlar seni şehvetlerinin oyuncağı yapacaklar, sen iffetinle oynayacaklar, seni o kaleden dışarıya çağırıyorlar. Hz. Muhammed'i bırakma sallallahu aleyhi ve sellem. Senin kurtuluşun için yerini, yurdunu terk eden, ağlayarak Mekke-i Mükerreme'den ayrılan Hz. Muhammed'i bırakma kardeşim, onun kalesini bırakma. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ İffetinle o kalenin içinde dur, imanınla dur, üzerine geliyorlar. وَاَقِمْنَ sala Namazla Allah'a iltica et, ona yalvar. Ben huzuruna geldim ya Rabbi de. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evinde Allah Azze ve Celle'yi zikret, eğer bunları yaparsan, اِنَّ الْمُسْلِم۪ينَ Muslimat. <وَالْمُسْلِمَات> Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, Allah'a teslim olan erkekler, Allah'a teslim olan kadınlar, sadık olan erkekler, sadık olan kadınlar, anlatıyor bunları sonunda buyuruyor ki, اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ ve وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Hanım kardeşim, Peygamber aleyhisselamın kalesinde durursan, 13'ünde, 15'inde, çarşafını giydin, feracını giydin, sen bu devrin en büyük cihadını yapıyorsun, melekler seni selamlıyor, bu zamanda, Temmuz ayında sokağa çıkıyorsun, ne halde zavalları görüyorsun, ne halde, Erkekler çok daha tesettürlü bir halde, öyle onları sokakta görüyorsun, Allah'a hamd ediyorsun. Onların kurtuluşu için vesileler, vasıtalar arıyorsun. Onlarla nasıl tanışabilirim de sizleri onlar şehvetlerin oyuncağı yaptılar. Onlar zevklerin tatmin edebilmek için sizi sokakta seyredecekler. Onun için modacılar sizi soydular bu hale getirdiler, sahillere, podyumlara taşıdılar. O zavallılar, onları kurtarmanın vesilesini arıyorsun. 13'ündesin, 15'indesin. Mekke'de Hz. Muhammed'in huzuruna gelip La ilahe illallah diyen Sümeyye'sin. Medine-i Münevvere'de Esma'sın. Medine-i Münevvere'de Hansa'sın. İslam'ın kadınları'sın o bayrağı şimdi sen teslim aldın Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın örmüş olduğu iman kalesini iffet kalesini bırakmam diyorsun Müslüman genç Sa'd bin Ebi Vakkası Mus'ab bin Umeyr'i onları şehvet tüccarları kendi oyunlarına tuzaklarına çağırmış aldatmışlar onları oyuncak yapmışlar ama ne zaman Mekke-i Mükerreme'de, sokaklarda Peygamber aleyhisselam Mus'ab'ın ardında yürüyordu Sa'd bin Ebi Vakkas'ın ardında yürüyor peygamber aleyhisselam Sa'd'ı kurtarabilmek için Mus'ab bin Umeyr'i kurtarabilmek için senin şu sokaklarda aldatılan Sa'd'ları, Ahmet'leri Hasan'ları dedeleri Ayasofya'da İstanbul'da surların önünde Ulubatla Hasan'la bedel ödeyen milletin Aldatılan çocuklarını Kurtarabilmek için Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın saat bin Ebi Vakkas'a imanı İslam'ı anlatabilmek için O delikanlıların Ardında yürüdün mü Kardeşim Yürüdük mü ya Nasıl Müslümanız biz Nasıl Müslümanız İmam kardeşim Çık camiden dışarıya çık. Vaiz kardeşim İlahiyattaki hoca kardeşim, çıkalım. Peygamber aleyhisselamın bir makam odası yoktu Mekke-i Mükerreme'de. Medine'de Hazreti Muhammed'in makam odası var mıydı kardeşlerim? Gelin makam odama, size İslam'ı anlatayım. Böyle miydi? Yoksa diken serilen yollarda saatlerin, musabların peşinde mi yürüyordu? Peygamber aleyhisselam onların peşinde yürüdü. İmamlarımızın, hocalarımızın, hacılarımızın sayısı artıyor. Camilerin sayısı artıyor. İlahi fakültelerinin sayısı artıyor. İmam hatip okullarının sayısı artıyor. Ama bu ülkede namaz kılanların sayısı düşüyor, oranı düşüyor. Onlar artıyor ama tesettür teberrüce dönmüş, hayatımızdan çekilmiş, o zaman makam odalarından çık Müslüman in sokağa git kahveye git okulların kapısının ne orada vaiz olarak bekleyeyim, müftü olarak bekleyeyim, ilahiyat hocası olarak bekleyeyim diniyetin başkanı olarak bir kafede delikanlara Hz. Mus'ab'ı anlatıyor saat bin Ebi Vakkas'ı anlatıyor protokoller şunlar bunlar hepsi Hikaye kardeşim, Hepsi dünyada. Peygamber aleyhisselam protokol adamı değil o yüreklere değiyordu. Akşemseddin İstanbul manevi fatihi işte onlar öyle kahramanlardı. Allah'ın inayetiyle biz onların yoluna dönersek o zaman delikanlılar yeniden Hz. Muhammed'in iffet kalesine gelecek. Saat bin Ebi Vakkas'ı Musab bin Umeyr'i içine aldığı İffet Kalesi. İffet Kalesine, İzzet Kalesine çağıralım. Ahalle ummetahu fi hirz milletih. Ümmetini o İslam kalesine yerleştirdi. Orada korunacaklardı ama biz o kaleden dışarıya çıktık. Aldattılar bizi. Osmanlı'nın son dönemini düşünün devleti yönetenlerin önemli bir bölümü. Bir kısmı sultan yakını Avrupa'ya aşık oldular. Kimi saz çalıyor, kimi keman çalıyor, kimi Avrupalı kadın gibi giyiniyor, kimi şunun gibi vesaire bir hayat yaşıyordu. Sanki Allah Azze ve Celle madem siz Hz. Muhammed'i bırakır Avrupalı'ya özenir onun hayat tarzını benimsersiniz onların önemli bir bölümüne İstanbul'da ölmek de nasıl? olmadı kardeşlerim. İslam'a ihanet etmeyelim. İslam'a ihanet edersek bunun dünyada da bedeli ağır. Ahirette ebedi cehennem olur. Dönelim bütün mevcudiyetimizle Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın aşk, imanla inşa ettiği İslam kalesine dönelim ki, yeniden Fatih, yeniden Selim olalım. 138. beytte diyor ki İmam Bûsir rahmetullahi aleyh Kem ceddelet Kelimatullahi min cedilin fihi ve kem khasamel burhânu min khasimî Kem ceddelet Yani çok kişilere nice kereler ceddelet kelimatullah Allah'ın kelimeleri, Allah'ın ayetleri galip oldu. min cedil cedil kardeşlerim İslam'a büyük düşmanlığı olan, İslam'a hasmı olan nice kafirler vardı ki Allah'ın ayetleri fihi firrasul Peygamber Aleyhisselam hakkında öyle deliller getirdi ki Allah'ın ayetleri Onları yere serdi, onları mağlub etti. Nice kereler, nice adamları Allah'ın kelimeleri, Allah'ın ayetleri, min cedilin. Onlar böyle çok şeddeli müsacel düşmandılar. Peygamber Aleyhisselam'a düşmanlıkları vardı ki Allah onları mağlub etti. Wakem hasamel burhanu burhan delil İslam'ın delili min hasemi o nice hasımları şiddetli hasımları mağlup etti. Kardeşlerim ne kadar düşman ne kadar hasım vardı? Hep İslam'ın delilleri, İslam'ın burhanları, Peygamber Aleyhisselam'ın risaletine taan edenler, peygamberliğine hakaret edenler, Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar, dün saldıranlar, bugün saldıranlar. Dün saldıranlar nasıl yenildilerse Allah'ın ayetleri onları nasıl yendiyse bu Kur'an bu ayetler bu çağın ideologyalarını de düşünce mezarlığına defnedecektir. Kur'an bunu yapacaktır Allah'ın inayetiyle. Bunu göreceğiz, mutlaka göreceğiz. Geceden sonra sabahı getiren, tohumdan dev ağaçlar çıkaran, Firavunları yok eden Allah Azze ve Celle mutlak ve muhakkak bunu yapacaktır kardeşlerim. Kem ceddelet kelimatullahi min cedilin fihi, ve kem khasamel burhânu min hasmi. Kardeşlerim hadiseye şuradan bakın. Adam bin tane doktorla bin tane doktorla şu kadar zaman içkinin zararını anlatıyor. Yani içki organları bitiriyor, içki kansere insanı sürüklüyor, içki aklı durduruyor, içki bedeni tahrip ediyor, aileyi yıkıyor, dağıtıyor. Doktorlar, hekimler bunun zararlarını, kitaplar cidder dolusu anlatıyor. Ama talebesi içkiye müptela oluyor. Talebesini kurtaramıyor belki kendini kurtaramıyor, sayfalar dolusu yazıyor, tezler kaleme alıyorlar. Ama Medine-i Münevvere'de Peygamber aleyhisselam fehel entum muntehun içkiden vazgeçtiniz değil mi deyince elinde şişe olanlar vuruyorlar yere atıyorlar inteheyna yarab diyorlar vazgeçtik Allah'ım Kardeşlerim yüzbinler doktorla içkinin zararını anlatır. Ama doktorları bile içmeden alamaz bir kısmını kurtaramazsınız. Elbette içmeyen doktorlarımız var. Ama içenler de var. Bir kardeşim diyor, asistan, Hocam diyor, arkadaşlar diyor, acil, yoğun bakımdayım. İçmeyen yok. Yani beni böyle yobaz, mürteci, gerici öyle bir adam görüyorlar. Meclislerine gitmiyorum diye çok zor durumdayım. Orayı bırakayım başka bir bölüme geçeyim mi diye geçen bir kardeşim soruyordu. Allah Teala zor şartlarda bu milletin sıhhati, selameti için mücadele veren hekim kardeşimiz, doktor, hemşire, hemşire, sağlık çalışanı kardeşlerime bu süreçte ve her zaman onlara yardım eylesin. Onların içinde de başkalarında da böyle içkiye müptela olanları kurtarsın diye dua edelim. Onlara Allah Teala irade ihsan eylesin. İman olmadan, içkiden, diğer zararlardan insan kurtulamaz. Onun için İmam Buzi'l-Rahmetullahi Haleyh buyuruyor ki, İslam'da öyle büyük bir devlet, öyle büyük bir irade var ki, işte adam ciddler dolusu kitap yazar, içkinin zararına dair ama kendi işmeye devam edebilir. Kendine hakim olamaz. Ama iman o ayeti duyduğu zaman artık Medine'de bu ayetten sonra bu ayetinince içkinin yasaklandığına dair tek damla bir içki kalmamıştır kardeşlerim. Ve son beyte geldik. Diyor ki, İmam Bûsir Rahmetullahi Aleyh bu dersimizin son beyti kefâke Bil'ilmi fil ummiyyi mu'cizeten fil cahiliyeti ve te'dibi fil yutumi Kefâke bil'ilmi aslında bil'ilmi fail burada Ba zâide Kafta mef'ul yani sana diyor yeter e, ilim yeter o ilmin hâli nedir fil ummiyyi yani o ümmi'deki okuma yazma bilmeyen Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'daki o durum sana ilim olarak yeter. Kefa ke bil ilmi ilim sana yeter. Peygamber Aleyhisselam ha hakkındaki o ilim ilim ne haldedir fil ümmiyi Peygamber aleyhisselatu ne hakkındadır o ümmi hakkında peki onun temyizi nedir mucizeten? Yani o mucize olarak sana yeter. Allah Teala peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu ilmi ne zaman veriyor? Cahiliyede veriyor. Fil cahiliye ilimden haldir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin cahiliye döneminde ümmi olan peygambere vermiş olduğu bu ilim sana onun risaletinin şahidi olarak yeter. Yani bu ilim sana yeter. Hangi ilim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki ilim ümmi olduğu halde ona veriliyor. Hem de cahiliye döneminde veriliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hocası yok. Bir mektebe gitmemiş. Birisine talebe olmamış. Yani o manada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hocası yok kardeşlerim. Roma'da gelmedi. Ya da işte batıdan, doğudan, uygarlıkların, okullarının olduğu yerde gelmedi. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ Ümmi bir peygamber. İki ayette Allah Teala onun ümmi olduğunu anlatıyor. Okuma yazma bilmiyor. Peki okur yazar demek, cahil demek değil. Niye okuyoruz? Kitaplardaki bilgiyi almak için. Peki, alim olan Allah'a talebe oluyor Peygamber aleyhisselam. Senin kitabına muhtaç değil ki. Allah senin ilmine muhtaç mı Azze ve Celle? Haşa. Bana muhtaç mı? Haşa. Allah Teala'nın kainata koymuş olduklarını daha neleri insanlar bulamadı. Bak bir virüsün aşısını bulamadı insanlar. Şu kadar zaman, şu kadar doktor, hekim... İlim adamı çalışıyor, bulamadılar. Yani Allah'ın ilmini düşünün kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselatu ve o ilme muhatap oluyor. Resulullah Aleyhisselam senin benim onun kitabına muhtaç olur mu? Peki olsaydı okur yazar olsaydı ne diyeceklerdi? O zaman Tevrattan İncilden aldı diyeceklerdi. Allah Teala o kapıyı kapatmak için Peygamber Aleyhisselam'ın tek bir kapısı var. O da İslam'dır. Sana ilim yetti o ümmi hakkındaki ilim yetti mucize olarak ki o ilmi de Allah ona o cahiliyede veriyor. Hiç mektep yok, medrese yok. Başka e, ilme atıftır kardeşlerim. Bir de ve bir fil yutmi yetim olduğu halde Peygamber Aleyhisselam'ın terbiye edilişi, te bir. Babası yok annesi altı yaşında vefat etmiş ama o halde ve inne kelâla, kuluqin azim, muhteşem bir ahlak üzere yaşayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimse onun ahlakına dair olumsuz tek bir cümle söyleyemez. Abdullah bin selam Yahudilerin Medine'deki en büyük alimiydi. Efendimiz aleyhisselam Medine-i Münevvere'yi teşrif edince Abdullah bin Selam Efendimiz Aleyhisselam'ı görür der ki Alimtu enne vecehehu leysa bi vecihi kezzabin Görünce şöyle yüzüne baktım O nur Beni öyle cezbetti ki Bütün hücrelerimle dedim ki anladım bildim ki Bu yüzün sahibi yalancı olamaz Baktılar Yüzüne baktılar haline baktılar, hayatına baktılar. Öyle bir ahlak var ki faizi kaldırıyor, önce amcası Abbas'ın faizini, önce kendi ailesinde olanların alacağını, faiz alacağını kaldırıyor. Hurma, zekat hurması var, torunu aç, ağzına koyunca milletin malı diye peygamber torununun ağzından zekat hurmasını çıkartmasını söylüyor. Öyle bir adaleti, öyle bir ahlakı var ki kızı hizmetçi istiyor ona Subhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber de kızım diyor لَكَ السَّبَكَ كِي اَيْتَامُ Bedir'in yetim yavruları var evladım onlar varken her ne kadar senin ellerin değirmen taşı çevirmekten çatlasa da kızım Fatıma onlar varken sana hizmetçi veremem diyen, o adaletin sahibi, milletin, devletin imkanlarını uzaktakilere veren, zorluğu yanında ve yakınında olanlarla paylaşan bir peygamber gelmişti dünyaya kardeşlerim. Onun edebi, onun ahlakı, onun ilmi cahiliye döneminde ümmi, ama öyle bir ilim yok dünyada öyle bir hayat yaşadı Saabe-i Kiram ona baktılar bakarak değiştiler, dediler ki leulem yekun liresulillah mu'cize tun illa ashabuhu lekafuhu fi isbat nubuwatihi peygamber aleyhisselam'un hiç mucizesi olmasaydı susuzluktan kırıldığımız an mübarek parmağından sular boşalmasaydı ağaç onu selamlamasa ya da hurma kütüğünden ayrıldığında minbere çıktığında kütük ayrılığına dayanamayıp sahabenin gözü önünde inlemese bu müzeleri görmeseydik sadece hiç bu e, efendimizin muzesi olmasaydı sadece yetiştirdiği sahabe onun risaletini ispat etmeye kafidir Ömer'e bak Ebu Bekir'e, Osman'a, Ali'ye radıyallahu anuhum, sahabe-i kiram haziratına bak. O soydan gelenlere bak. Bir oryantalist diyor ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah'ın Resulü olduğuna beni şu hakikat taşıdı. Öyle adamlar yetiştirdi ki, onları ancak bir peygamber yetiştirebilirdi. Kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselam'ın o kalesine iman, iffet, izzet, tesettür kalesine dönersek Kafirler Müslümanlara bakacaklar Diyecekler ki Bunları yetiştiren Allah'ın Resulüdür Sahabeye bakıp iman edenler Bize bakacaklar İnşallah Size bakacaklar, sizin çocuklarınıza baksınlar, bize baksınlar, biz öyle değişelim ki biz demiş şey olmaz da Allah Teala oldursun bizi diye dua edelim. Baksınlar bu ümmete, yeniden iman hakikatine ersinler kardeşlerim. Evet efendim, İmam Bûsir Rahmetullahi Aleyh, Resulullah Aleyhisselam'la beraber olanlar Allah Teâlâ'nın büyük inayetine nail olurlar demişti. O babda Sultan Fatih'in, Ümmete büyük hediyesi fethin alameti Ayasofya'yı konuşmuştuk. Resulullah Aleyhisselam bu bapta bereketini onunla ümmetin kazanımlarını konuşmaya, anlamaya, anlatmaya çalıştık kardeşlerim. Hasta kardeşlerimiz var, kanser olanlar var, beyninde, omuriliğinde ur olanlar var, hanım kardeşlerimizden hasta olanlar var. Allah Teala hepsine imdad eylesin. Ümmetin hastalarına dua edelim. Yoğun bakımda olanlar var. Rabbim onlara imdad eylesin. Şafi ismiyle tecelli eylesin. Mazlumlara, mağdurlara, Allah Teala onların da dualarına icabet buyursun inşallah. Haftaya yine inşallah saat 21'de Kasite-i Bürde'den İmam Busiri Hazretleri'nin kasidesinden Artık son bölüme geldik inşallah Kaste-i Bürde'de. Cenab-ı Hak oradaki beyitleri de okuyup anlamaya bizleri muvaffak eylesin. Allah Teala söylediklerimizle amel etmeye hepimizi muvaffak kılsın. Allah Teala Ayasofya'yı mübarek eylesin. Mübarektir. Ee, Cenab-ı Hak onun bereketinden bizleri müstefil kılsın. Ayasofya gibi bütün İslam şehirlerini, İslam muhabbetlerini özgürleştirsin. Efendim Allah Teala Ayasofya'ya hizmet edenlerden, açanlardan ebedi yelebet razı olsun. Ayasofya'nın ruhuna sadık kalacak şahsiyet Cenab-ı Hak Müslümanlara da açanlara da nasip eylesin. Estağfurullah ve etubu ileyhü elhamdülillahi alemin. El Fatiha. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل